Alhamdulillah nahmeduhu min min la ilaha illallah wahdahu la abduhu ve rasuluh. Ya ayyuhallazina illa Ya ayyuhannas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم وغيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتؤ الله ورسوله فقد فاز حفزا عظيما أما بعد İnsağ al hadis kelamı Allah bıxir al hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam. Şer al umuri muhtesatı var ve kül muhtesetin bil a ve kül ve Arkadaşlar bu akşam Mukharihin muhtesarından ilim kitabını okumaya devam edeceğiz inşallah. Bir sayfa yaklaşık sekiz hadis okuyacağız yine diğer derslerimiz olduğu gibi kitabımızdaki 75 numaralı hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in baldızı anh'ın kızı Esma radiyallahu anh'a'dan gelmekte o der ki Ayşe'nin yanına geldim o namaz kılıyordu ben de dedim ki insanların bu hali nedir o semaya eliyle işaret etti ve işaret etti. Bir de baktım ki insanlar kıyam ediyor, namaz kılıyorlar. Ve Sübhanallah dedi. Ben de bu bir ayet midir dedim. O başıyla evet manasına işaret etti. Ben de namaz kılmak üzere kıyam ettim. Bir müddet sonra bana bir baygınlık çöktü. Başıma e, su dökmeye başladım. Namazın akabinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'ye hamd etti ve ona sena etti. Sonra dedi ki bana şu makamımda şimdiye kadar görmediğim ne kadar şey varsa hepsi gösterildi. Hatta cennet ve cehennem de gösterildi. Ve bana sizin kabirlerinizde Mesih Deccal'ın fitnesine benzer ona yakın bir fitneyle imtihan olunacağınızdan vahyedildi. Bu bana edildi. Sizden birisi kabirine konulduğunuz zaman ona denilir ki bu adam hakkında ne biliyorsun? Mümin veya yakini iman sahibi kişiye gelince o der ki o Allah'ın Resulü Muhammed'dir. Bize açık beyini ve mucizeleri getirdi hidayet yollarını getirdi. Hidayeti öğretti, getirdi. Biz de ona icabet ettik davetine. Uyduk ve ona tabi olduk. O Muhammed'dir diye üç sefer söyler. İman eden mümin veya yakini Kesin imana sahip olan kişi Bunun üzerine ona Sorgu melekler tarafından Sen salih insanlar Olarak güvende olarak Uyu derler biz muhakkak Bildik sen onu Yakinen bilen iman eden teslim olan birisin Bu verdiğin cevapla bunu ispatladın" derler Münafık veya şüpheci olan kişiye gelince yani kesin iman edip de şüphesi olan şek taşıyan kişiye gelince o da bu soruya karşılık olarak bilmiyorum insanların bir şeyler söylediğini işitirdim ben de onu söylerdim der hadisin devamında biliyorsunuz ona kabir azabı başlar bu hadisin muhtasarı oldukça dar kapsamlı alınmış bunun hem Bukhari'de hem de Müslim'de her iki imam ittifaken aldığı Teferruatlı rivayetleri var Sadece muhtasar okuyunca Mesele tam anlaşılmıyor O diğer izah eder tarzı Açıklar tarzdaki rivayetlerle birleştirince Ortaya şu çıkıyor Hicretin 10. senesinde Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Vefatından az önce evimizin Cariyesi Mariye Isimli cariyesinden olma İbrahim isimli oğlu Vefat ettiği zaman Aynı gün güneş tutulması oldu. Güneş tutulunca Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam korkarak ve endişe taşıyarak evinden dışarıya fırladı. Ve insanlara hemen bir haberci gönderdi. -salatu camiatun, namaz toplayıcıdır diyerek insanlar toplandılar. Onlara uzunca bir namaz kıldılar. Ta ki güneş açılıncaya kadar. Çünkü insanlar Güneş Peygamberimiz Aleyhisselam'ın oğlu İbrahim öldüğü için tutuldu zannediyorlardı. Çünkü cahiliyede böyle bir inanç vardı. Değerli bir zat doğarsa veya vefat ederse güneş tutulur veya ay tutulur diye bir inanç vardı. O gün de İbrahim Aleyhisselam vefat etmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın oğlu ki o kendi çocuğu için eğer yaşasaydı o peygamber olacaktı der yaşamadığı için artık peygamberlikte ona nasip olmamışlar. Çünkü son peygamber onun babasıydı aleyhissalatü vesselam. İnsanların bu cahileden gelme inançlarını yıkacak tarzda ve bu güneş tutulması ve ay tutulması olayının teferruatını izah eder tarzda Efendimiz aleyhissalatü önce bir namaz kıldırdı. Uzunca namaz kıldırdı. İki rekat ama diğer namazlardan farklı bir şekilde dört ruku ve dört secdesi olan iki dekat namaz kıldırdı ve bu namazlığın her bir kıyamı da ortalama Bakara suresini bitirecek kadar uzunluktaydı Bakara suresi ortalama 45-48 sayfa falan. onu okuyacak tarzda uzundu aynı zamanda rükuları ve secdeleri de kırat uzunluğuna yakın uzun kırat olduğu gibi rükûlarda da kıraata yakın duruluyor. Se secdelerde de kıraata yakın duruluyor. Yani ee, daha açmamız gerekirse rükûda da sanki Bakara suresi gibi uzunlukta ee, onun okunacağı tarzda uzunlukta rükû yapılıyor. Secde de hakeze. Bakara suresini okuyacak kadar uzunlukta secde yapılıyor. Bu namaza kusuf namazı denir. Ay tutulduğu zaman kılınan namazı kusuf namazı verir mevzu aslında ilim mevzusu. İçerideği birçok hüküm var. Kusuf namazının ve o gün olan Aleyhisselatü Vesselam'a gösterilen olayların teferruatına gelecek olursak güneş ve ay tutulması Allah Azze ve Celle'nin Esma Radiyallahu Anh'ın da bacısı Ayşe'ye sorarak öğrendiği gibi Allah Azze ve Celle'nin kullarını korkuttuğu kullarını kendisine yönetmek üzere ellerinden bir nimeti almasıdır. Ki ben güneş hissedin, elinizden alırsam bunu kimse size veremez. Uyanın, gaflette olmayın, kendinize gelin diye bir ikazdır. Herkes daha gece ayı elinizden alırsam kimse o ayın ışıltısını, ayın aydınlığını size veremez diye bir ikazdır o. Ayet derken, bu Esma Radiyallahu Anh Han, Ayşe Vademize sorarken ki, kasıtı budur. Bu ayet midir? Evet bu ayettir. Neyin ayettir? Allah'ın kullarını korkuttuğu, ikaz ettiği ayetlerden Mucizelerden birisidir Esma radiyallahu anh'a insanlar namaz kılıyor olarak Gelince ne oluyor bu insanların durumu nedir diye Soruyu sorarak öğreniyor Namaz kılan birisinden öğreniyor Bu hadisin ilim kitabına Gelme sebebi de el ve Baş işaretiyle Sorulan sorulara cevap vermekte caizdir, uygundur namazda bile Olsa e, namazın içerisinde Ayşe validemizin sorulan sorulara Cevap vermesinden ne anlıyoruz zaten bunu İnsanların hal nedir diyor. O da güneş tutulmasını, güneş tutulmasını göstererek eliyle yukarıyı gösteriyor. Namazın içerisinde bir işaret var. Sonra Subhanallah diyor. Sonra bu bir ayet midir? Bu bir Allah'ın korkutucu, ikazı mıdır? diye soruyor Esma-i e O da kafası evet manasına sallıyor. Demek ki namazın içinde dahi olsa işaret caizdir. Mesela dışarıdan birisi geldi. Birisi geldi ben namaz kılıyorum, benim hangi namazı kılıp kılmadığımı öğrenmek için öğlenin farzını mı kılıyorum dese ben de ona bir şekilde bunu evet veya hayır diye cevaplayabilirim. Muhayistan bu bunun gibi birçok hüküm elde edilebildiği gibi bu söylediğimiz husus da elde edilebilir. İlim kitabına gelmesi ise herhangi bir mevzu hususunda birisine soru sorulursa o sadece işaret etmekle mimikleriyle organlarıyla işaret etmekle cevap verebilir bu caizdir hadisin devamında yine namazın içerisinde yapılabilecek bir hasilete işaret etmek ha, ben namaza durdum namazda bana baygınlık geldi diyor niye çünkü kıyam çok uzun insanlar ayakta durmaktan yoruluyorlar bu esnada ne yaptın diyor yanımda bir tane kova vardı ondan su vardı sudan kafama su dökmeye başladım su serpelemeye başladım ki su kendime getirsin ben yani diye namaz esnasında yapıyor bunu Demek ki halinde bu da yapılabilir, caizdir. Açlığa kaçmadan namazı araya verecek ve özellikle de fitneye sebep olmayacak ortamı gözeterek. Sonra Nebimiz Aleyhisselatü Selam namazını bitiriyor. Ondan sonra insanlara hutbe irade etmek üzere insanların karşısına geçiyor. Bu esnada bu hadisin içerisinde yok diye hadislerde, özellikle Müslüm'deki rivayet edilen hadislerde teferruat var bu mevzunun. Orada diyor ki hadis rivayetten Rabi. Aleyhisselatü Vesselam namazının içinde geri geri geldi diyor. O geri gelince arkasındaki saf da geri geri geldi. Hatta erkeklerin safı, kadınların safına kadar girdi diyor. Sonra Aleyhisselatü ileri doğru tekrar yerine doğru hareket etti. Hatta uzandı bir şey için sonra tekrar bıraktı. Namazına devam etti diyor. Namazın içerisinde. Aleyhisselatü Vesselam namazını bitirdikten sonra insanları hudde irade etmek üzere minbere çıkınca bu yaptığı işleri tek tek anlatıyor. Okuduğumuz halise muhtasarında teferruf atıyor ancak diğer rivayetlerde de var. Bana şimdiye kadar gösterilmemiş ne kadar şey varsa hepsi gösterildi diyor. Hatta cennette gösterildi, cehennemde gösterildi diyor. Yani bir televizyon ekranı gibi düşünün. Televizyon ekranında ne var ne yok görüyor. Diyor ki Geriye doğru çıktığımız zaman var ya O zaman işte ateş bana yaklaştırıldı Ateşin sıcağından geri kaçtım diyor İleriye doğru yürüyüp de Elimi attığım zaman da Bana cennet gösterildi Hatta cennetin güzel bir salkımı var Düzüm salkımı Onu almak için elimi uzattım diyor Eğer alsaydım siz kıyameti kupadan kadar Onu yemeye devam edecektiniz Onun meyvesi bir azalmayacaktı, bitmeyecekti diyor Ama sonra vazgeçtim diyor Bana vazgeçmek daha uygun yerde O meyveyi almadım diyor Elini uzatması ondan dolayı Sonra Cehennemde insanların çoğunluğunun Kadınlar olduğunu gördüm diyor. Çünkü onlar kocalarına nankörlük yaparlar Bir ömür boyunca onlara ikram etsin, ihtiyaçlarını karşılasan Ve bir günde iste, Bir sene cevap vermesen Senden ömür boyu bir hayır vermedim zaten Der, inkar ederler, nankörlük ederler diyor. Bu nankörlüklerinden dolayı Cehennem hakkının çoğunluğu kadınlardır diyor. Ondan sonra başka neler gösterildi hadisinde de bahsedildi Mesih Deccal'in fitnesine benzer imtihanda benzer bir imtihan olacak Mesih Deccal'in imtihanı nedir? Devlam. ilahlık sıfatlarıyla sıfatlanmış bir mahluk insanların karşısına geçecek ben sizin ilahınızım diyecek Olağanüstülükler gösterecek göğe emredecek yağmur yağacak göğe emredecek kıtlık ulaşacak onun dilediği ne olursa olacak yani e, bolluk isteyecek, bolluk olacak. Kıtlık isteyecek, kıtlık olacak. Yere toprağı emecek toprağın içindeki hazineler çıkacak. Adam ortadan ikiye bölecek, birleştirecek, adam birleşecek tekrar. Daha bunun gibi birçok mucizevi e, fitnemsi olaylar. Buna benzer, dercelin fitnesinin şiddetine, e, imtihanın fitnesinin şiddetine benzer bir imtihanla imtihan olacaksınız. Nedir o? Bu adam hakkında ne biliyorsun ne soru sorulacaksınız diyor kim? Bebimiz Aleyhisselatü Vesselam. dünyadayken iman etmiş ve yakini imana ulaşmış kişi onu soruyu güzellikle doğruyla cevaplar. Ne yapar? O Allah'ın Resulü'dür. Muhammed'dir. Bize hidayet dolarını getirdi. Açık mucizeler getirdi. Biz ona tabi olduk. Ona uyduk diye üç sefer söyler. Bunun üzerine o kişiyi soru melekleri rahatlatır. Sen salihlerden olarak uyu. Yani rahat ol, güven içerisinde uyu, sen burada rahat etmeyi hak ettin dünyadaki yaşantınla. Manasında onu rahatlatırlar. Ancak bu fitne, imtihana herkes bu şekilde güzellikle cevap veremiyor. İman etmeyen, münafık veya kalbinde şüphe olan, şüphe taşıyan kişi, acaba öyle mi böyle mi diye şüphe taşıyan kişi ise, belki insanların büyük çoğunluğunu söyleyeceği tarzda söyleyecek. İnsanlar bir şey söylüyorlardı bir şeyler, ben de onların söylediği gibi söylüyordum. Yiyecek. Yani kesin iman etmiş, kesin yakinen işte o peygamberdir, o Allah'ın Resul'dür, onun getirdiği her şey haktır diye kesin konuşamayacak. İnsanlar bir şey söylüyordu, şeyler. işte hutbelerde, televizyonlarda, radyolarda, şurada burada. İnsanların dinleği peygamber sözü ilancı vardı. Ben de onun gibi, onlar gibi söylüyordum der. Ama bu söz onu kurtarmaz. Çünkü dünyadaki bu şek içerisinde, şüphe içerisinde, eminlik içerisinde değil. Allah korusun Hakeza kabir fitnesinin dışında Cehennemde Yanan bir kadını görüyor Aleyhisselatü vesselam ki Bu kadının suçu neydi Dünyadayken kediyi hapsetmiş Evinde yanayı yiyecek de vermiyor Dışarıya çıksın dışarının böceğinden Böltüsünden e, yesin de Karnını doyursun dışarıya da salmıyor, Evine hapsetmiş İşte bu azabından dolayı cehennemde azap gören bir kadını gördüm diyor Sonra Cahiliye döneminde çomayla hacıların mallarını çalan, yakalandığı zaman, şu yerdeki malı düşürdün, al senin, di, al deyip ona iadeden, yakalanmadığı zaman onu cebine indiren, o malı çalan bir adam vardı. Onun da azap gördüğünü yani müşahede ettiğim cehennemde diyor. Hakeza gene cehennemde Arapların putperest olmasına vesile olan Amr bin Malik diye birisi var. Bu uzak diyarlarla yani Şam bölgesinden e, putperest Gefir, Dömekke'ye, ilk sokan kişi, bunun da varsaklar dışarıda olduğu halde azap gördüğünü ve bu şekilde onun e, bu haline şahit olduğundan bahseder. Ve devamında der ki, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Hiç kimsenin hayatı veya yani dünyaya gelişi ve ölümü için tutulmaz. Bilakis o Allah'ın kullarını korkutmasıdır. Siz böyle bir şeye şahit olduğunuz zaman hemen namaz kılın, namaza yönelin sadaka verin, istiğfar edin ve köle adab edin diyor. Çünkü o Allah'ın kulağına ikazdır. Bu ikaz da ancak onun hoşuna gidecek amellerle karşılanırsa Allah'ın hoşuna gidecek işler yapılırsa o zaman e, dini kaideler yerine getirilmiş olur. Dine uygun davranılmış olur. Diye ikaz ediyor. Dolayısıyla ömrü boyunca yaptığı gibi ömrünün son demlerinde de cahiliyeden gelme bir alışkanlığı İslam'a uygun hale bu şekilde getiriyor Allah Azze ve Celle'nin takdiri ve inayetiyle. Dolayısıyla buradan biz kendimizi hemen ne çıkartacağız? Hadisin içerisinde oldukça geniş teferruatlı e, hükümler var. O teferruatlı bilgileri zamana bırakalım. Kısmen değinmiş olalım. Ancak özellikle güneş ve ay tutulmasından insanların böyle cahil insanların yaptığı gibi işte film şeritlerinden dürbünler edinerek Yok, camları boyayarak e, bir görsel şölen oluşturma, bir görsel şölene iştirak ediyor gibi değil de bu Allah'ın ayetidir, ikazıdır diyerek hemen namaza durmak ve güneş açılana kadar, yani güneş tutulması bitene kadar namaz kılmak şeriatın gereğidir. İslam'ın gereğidir. Buna riayet etmek lazım. Onun haricinde de birçok hüküm elde edilebilir. Namazın içinde yapılabilecek ameller. söyleyince hem cehennem mi, hak ettirecek günahlar cennetin ve cehennemin halihazırda yaratılmış olduğu da kulların e, kendisine kavuşmasını bekledikleri ehlilerinin kendisine gelmesini bekledikleri bununla bunlar benzer birçok hükümler bu hadislerden çeşitli rivayetlerden elde edilebilir. Bu mesele anlaşıldıysa diğer 76 numaralı hadisimize geçelim. Bu da Ukbe bin Haris Radelah'dan gelmekte. O Ebi İhab bin Aziz isimli bir şahsın kızıyla evlendi. Bu evlilik duyulduğundan hemen sonra bir kadın Ukbe'nin yanına geldi ve dedi ki ben Ukbe'yi de onun evlendiği hanımı da emzirmiştim. Ukbe de o zaman şaşırdı. Ben senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bunu bana daha önce de haber vermedin. Ancak gene içinde bir şüphe duydu. Bu sefer Medine'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitmeye karar verdi ve bir günite bindi. Onun yanına gitti ve bu meseleyi Aleyhisselatü vesselam'a sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise onun sorduğu bu soruya keyfe ve katkıyla dedi. Sana bu söylenildiği halde bu nasıl olur? Artık sen onunla evli kalman, onunla bir araya gelmen, karı koca hayatı yaşaman o kadın ve sizi emzirdiğini ve ikinizin süt kardeş olduğunu iddia ediyor. Bu söylendikten sonra artık senin bu soruyu bana sorman bile abes. Yani aranızda ayırın manasında onu ikaz etti. Bu isteğine sorusuna cevap alava. Bunun üzerine Okber adıyla da o evlendiği ve süt kardeş olduğunu öğrendiği hanımı boşadı. O kadında gitti, başka bir adamla evlendi. Bu hadis burada niye geldi? İlim için yolculuk caizdir Hatta müstahaptır Ki bir tane meselenin Hükmünü öğrenmek için bir sahabe çıkıyor Medine'ye gidiyor Meselenin hükmünü öğreniyor Ondan sonra dönüyor geri evine yurduna Barkına geliyor ve Öğrendiği meselenin Gereğini de yerine getiriyor Gereği hanımını boşamaksa boşayacak Boşuyor Allah'ın oradan razı olsun evet. <Gülüyor> <Gülüyor> 77 no'lu hadisimiz Ömer radiyallahu anh'tan gelmekte bu da önemli güzel bir hadis. İçeriği çok olan, birçok hükmü ihtiva eden bir hadis. O diyor ki, Ben ve Ensardan bir komşum, Ümeyye bin Zeyd oğullarının yurdundaydık. O işte bizim bulunduğumuz yurt ise Medine'nin yüksek yerlerinden bir yerdedir. Ensardan olan komşum ile ben, sırasıyla nöbetleşe Resulullah sallallahu yanına inerdik. Bir gün ben inerdim, bir gün o inerdi. Ben indiğim zaman, e, gerek vahiy olsun, gerek başka mevzular olsun, o günün haberini gelir, komşuma haber verirdim. O indiği zaman da aynısını yapardı. O da benim bilmem gereken hususları öğrenir, gelir bana akşam haber verirdi. Nöbet gününde benim en sağdan olan arkadaşım indi ve dönmesi gereken vakitten daha erkence dönerek şiddetlice kapımı çaldı, kapımı dövdü ve o burada mı diye seslendi ev halkına hitaben. Ben bunun üzerine bu e, sesten, gürültten korkarak e, onun yanına çıktım. Bana dedi ki çok büyük bir şey oldu. Bu hadisin içerisinde yok. Diğer rivayetlerini anlıyoruz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşlerini boşadı diye e, bir haber getirdi Ömer radıyallahu çünkü biraz sonra sonuç, izah kısmında söyleyeceğim. Aleyhisselatü Vesselam eşlerini terk etmişti bir müddet. Ömer radiyallahu anh'a bunu söyleme sebeplerinden birisi de Ömer'in kızı Hafsa radiyallahu anh'a da evimizin eşlerinden birisi. Ömer diyor ki zaten ben bunu bekliyordum. Benim kızım da dahil olmak üzere Aleyhisselatü hanımlarının hocalarına karşı davranışlarına haberdardım. Ama ben bu tip bir şeyi bekliyordum zaten. Umuyordum böyle bir. Ee, musibetin başımıza geleceğini diyor. Sonra şehre iniyor ve hastanın yanına girdim diyor. Bu esnada kızı hastadan bahsederek o ağlıyordu. Dedim ki Resulullah sizi boşadı mı? O da bilmiyorum dedi. Sonra ben nebi Sallallahu Aleyhi yanına girdim. O bir başka rivayetten anlaşıldığına göre yanı üzere yatmış. Yan tarafına da o hasırın izleri çıkmıştı. Ben ayakta olduğum halde hanımlarını boşadın mı diye sordum o da hayır boşamadım dedi bunun üzerine Allahu Ekber diyerek Allah'a tekbir ettim diyor muhtesardan anlaşılmıyorum mevzunun teferruatı yine açık rivayetlere müracaat etmek gerekiyor biliyorsunuz Resulullah ve Sellem eşlerinin dünyevi isteklerinden ve Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı bazı tavır davranışlarından dolayı onlara kızmış onlara ila yapmak. Ne demek ila? Uzaklaşma. Bir ay müddetle eşlerinin yanına ya zorunlu ihtiyaçları dışına uğramamaya söz vermek, yemin etmek. Buna ila denir. Bu bir edeplendirme yöntemidir. Yaptıkları kusurun farkına varmaları için bir ikazdır. Bir ay ila yapmak üzere yemin edince eşlerinden ayrıldığı Müslümanlar bu olayı Peygamber hanımlarını boşladı Hepsini boşladı diye algıladılar. Çünkü böyle bir olaydan haberdar değillerdi Çünkü Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam önce yapmamıştı Bu bir ayın sonunda Biliyorsunuz başka rivayetlerden anlaşıldığına göre Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam Önce eşlerinden Ayşe Radiyalan Han'ın yanına girdi Ve Ahzab suresi 28 ve 29. ayetlerde bildirilen Muhayyerlik sorusunu Onlara sordu Nedir muhayyerlik sorusu ayetten okuyarak söyleyelim. Bu ayetlerde der ki allah Teala Ya yühen nebiyyü Ey nebi, ey peygamber Kulli ezvacike. Eşlerine şöyle de İn kuntünnet turidnel hayâta dünya ve zîneteha teâleyne ümettiyukunne ve usarrihkunne sarâhan cemila. Şayet siz dünya hayatını ve dünyanın zînetini süsünü istiyorsanız gelin ben sizi malla faydalandırayım. Yani sizin mehirlerinizi vereyim, sonrası güzelce salı vereyim, gidin size boşayayım ve inkontünle turidin Allah'a ve dar el akr'a, fînna Allah muhsinati min kün'a ejen azîma. Şayet siz Allah'ı, Rasul'ü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, muhakkak ki Allah sizlerden iyilik yapanlara, güzel davrananlara karşı büyük bir sevap, büyük bir karşılık vaat etmiştir. Allah Azze ve Celle'nin bu hükümleri gereği, Elbimiz Aleyhisselatü Vesselam'da ilanın sonunda bu hükmü tüm eşlerine tek tek sordu. Eğer dünya hayatını ve ziynetinin sizin olmasını istiyorsanız ben sizi güzelce bu şeyi, siz de bana bu, bu eziyet, bu sıkıntıyı vermekten uzaklaşmış olun. Ben de sizi güzelce salıvermiş olayım. Siz de istediğinize kavuşun. Yok eğer Allah'a ve Resulünün istiyorsanız ve ahiret yolduğunun sizin olmasını istiyorsanız o zaman benim Hoşuma giden, benim yaşamaya çalıştığım bu hayatı kabulleneceksiniz. Dünyanın süsünün peşinde koşmayacaksınız. Benim istediğim gibi bir hayat yaşayacaksınız. Bunun karşılığında da siz buna güzellikle sabreder, bunu yerine getirirseniz Allah sizin için çok büyük karşılık vadede. Bir Muhayyerlik ayetlerindir bu ayetlere. Bu teklifle karşılaşan evimizin yaşamının hepsi istisnasız Allah'ı, Resulüne ve ahiret yurdunu tercih ederek isteklerinden vazgeçmişlerdir. Dünya bir isteklerden ve dünyanın e, o geçimliğinin bol geçimliğini istemekten vazgeçmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. O hal üzerinde Peygamber'in hanım olarak da vefat etmişler. Rablerine o şekilde kavuşmuşlardır. Evet, ila olayı ve e, bu hadis, işte Ahzab suresinin o ayetlerde bu meseleye delat edilir. Bu hadisin ilim kitabında gelme sebebi ise zaruri, zorunlu bir durum varsa ilim için nöbetleşme, nöbetleşe gitmeye gelme de caizdir. Birisi gider, bir başkası kalır. O giden gelir, o günkü hususlardan haberdar eder ve o haftaki o ilmi meclisdeki ortamdan haberdar eder. Sonra bir dahakine bir başkası gider. Nöbetleşe gidilebilir. Eğer ihtiyaç varsa böyle bir şey. 78. hadisimiz Ebu Mesud el-Enisariye radiyallahu anh gelmekte. O dedi ki, bir adam ya Resulallah, Halancan'ın bize kıldırdığı namazın uzunluğundan dolayı namazı terk edesin geliyor. Neredeyse namazı terk edeceğim, cemaate katılmayacağım diye şikayette bulundu. Bu şikayet eden kişi Hazım bin Ka'ptir. Şikayet edilen kişi ise Muaz bin Cebel radıyallahu vardır. Muaz radıyallahu namazı biraz uzun tutar. Asel-i şikayet etmiş. Bunun üzerine diyor ki şey Ebu Mes'ud Hazelan'ın hadisin ravisi Nebi'yi o vaazında o günden başka bu kadar kızgın, bu kadar şiddetli görmedim. Çok kızmıştı. Ve insanlara hitaben dedi ki, ey insanlar, muhakkak sizler nefret ettiriyorsunuz. Sizler nefret ettireceğiz. Sizden birisi insanlara namaz kıldıracaksa eğer hafif tutsun. Çünkü onların içerisinde hasta da vardır, zayıf da vardır, ihtiyaç sahibi de var namaz kıldıracak kişi, arkasındaki insanların hasta olabileceğini, zayıf olabileceğini, ihtiyaç sahip olabileceğini Özetle de biliyorsa namazın tadil erkanını bozmayacak derecede namazını kısa tutması faydalıdır. Ancak namazı kısa tutacağız ya de böyle kuşa çevirmeyeceğiz. Çünkü namazın bir adabı var. Her ne kadar kısa surelerle ve tek sureyle namaz kılmak caizse de Aleyhisselatü Vesselam'ın ikazlarından öğretilenlerimizi anlıyoruz ki namazın en hayırlı, en üstün en faziletli olanı kıraatı uzun olanıdır. Dolayısıyla imkan oldukça ve cemaatte sıkıntı vermeyecekse bu mümkün olacak kıraatları uzun bir namaz kılarsak bu daha hayırlıdır. Hele hele tek başımıza ve yorgun olmadığımız güç yetirebildiğimiz zamanlarda uzun uzun namaz kılmak tam Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygundur ki Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazları çok uzun kılardı. Hatta 11 rekat veya 13 rekat namazlarda ayakların altına kaloslar O kadar uzun kılardı. Bir başka sahabeden geldiğinde bile Aleyhisselatü Vesselam namaz kılıyordu. Yanına durdum. Bakara'yı okuyordu. Makaray'ın ortasına gelince durur zannettim. Durmadı. E sonuna gelince durur dedim. Durmadı. Sonra e, Ali İmran okudu dedi, durur dedik. Durmadı. 7 tane uzun sureyi okudu diyor. Demek ki hayırlı olan namaz kıraat uzun olan namaz üstünde olan, faziletli olan namaz kıraatı uzunluğundadır. Bundan dolayı mümkün olduğunca, gücümüz yettiğince ve imkanlar ortam müsait olduğu sürece kıraat uzun olacak. Ama bu uzunluk bir başlığına eziyet vermeyecek. Buna dikkat edeceğiz. Bu hadisin ve bundan sonraki okuyacağım iki hadisin ilim kitabında geliş sebebi ise hoşlanılmayan bir şeye dikkat etmek için kızma veya kızgınlık göstergesi caizdir. Öğretmek maksatlı. Bu mevzu ile ilgili ikinci hadisimiz 79 numaralı hadis Zeyd bin Halid el-Cüheni radıyallahu anh'tan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme insanlardan birisi, bir adam lokata hakkında sordu. Yani itik malın, kaybolmuş ve bulunmuş malın hükmü hakkında soru sordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun o yitik bulduğun malın bağını, kabını ve kapağını güzelce ezberle. iyice belle. Sonra onu sene ilan et. Sonra da hala bir sahibi çıkmaması. Ondan faydalan. Onu kullan. Eğer kullanmaya başladığın andan itibaren sahibi gelirse onu sahibine ver dedi. Soruyu soran kişi ikinci soru olarak kaybolmuş devrenin hükmünü sordu. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam iki yanağı veya yüzük kızaracak şekilde kızdı ve cevaben dedi ki ondan sana ne onun su kabı yanındadır ayağı da ayakkabı ayak kabısı da yanındadır hadise böyle gelir ayak kabısı da yanında yani kendisini tehlikelerden koruyacak çiftesi var yanında at gibi ya kendisini koruyabilecek ayakları da yanındadır eğer ihtiyaç duyarsa suyun yanına varır ihtiyacını giderir. Ağaçlardan bolca yer ihtiyacını görür Ondan sana ne Ona bir hayvanla zarar veremez Kolay kolay o bölgede O coğrafa değişen vahşi hayvanlar Ona da zarar veremez Sen onu sahibi buluncaya kadar bırak Yani kaybolmuş Deveye dokunma Kaybolmuş deveyi sahibi bulununcaya kadar O zaten kendisini hem susuzluk cihetinden Hem açlık cihetinden Hem koruma tehlike eden, koruma cihetinden Muhafaza eder Ona dokunulmaz manasına izah etti soruyu soran kişi üçüncü olarak kaybolmuş koyunun hükmü nedir diye sordu bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam o ya senindir ya Müslüman kardeşinindir veya kurdundur dedi bu şekilde de kaybolmuş bir koyunun alınmasına cevaz verdi. bir şekilde bir koyunun sürü olarak değil de koyun olarak kaybolduğuna şahit edersek o koyunu alacağız, muhafaza edeceğiz ve gene duyuracağız insanlara. Çünkü koyun kendisini deve gibi koruyamaz. Tehlikelere karşı kendisini koruyacağı fazla bir materyali yok. Sosuzluğa dayanamaz, aşağıya dayanamaz. Ya senindir, ya başka bir Müslüman onu alacaktır veya onu kurt yiyecektir. Ondan dolayı sen alabilirsin demeye getirdi. Bu hadise de gene devenin kaybolması ve kayıp, e, bulunmasıyla hükmünün sorulmasından dolayı a.s. kızdı devenin e, korunmaya muhtaç olmayan bir hayvan olduğundan ve bu sorunun sorulmasını uygun görmenden dolayı 80. hadisimizde gene hoşlanmadığı durumda kızmanın caiz olduğuna ve kızarak öğretmenin de uygun olduğuna delaletten bir hadis Ebu Musa Radiyalan'tan gelmekte o dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çirkin gördüğü birçok sorulara muhatap oldu. Ona birçok sorular soruldu. Bu sorular çoğa, iyice çoğalıp arttığı zaman kızdı. Sonra insanlara insanlarla dedi ki bana ne istiyorsanız sorun. Cevap vereceğim. Bunun üzerine bir adam ki Abdullah bin Huzafez Sehmi'dir benim babam kim dedi. O da senin baban huzafe dedi. Sonra diğer bir adam kalktı. Benim babam kim ya Resulullah? diye sordu. Onun soran kişi de e, Sa'd bin Salim'dir. İzahlardan anladığımız kadarıyla. Rebimiz Aleyhisselatü Vesselam ona cevaben senin baban Şeyben'in azabdık ölesi salimdir diye cevap verdi. Sonra Ömer radıyallahu anh onun yüzündeki kızgınlık ifadesini gördü ve ya Resulallah, muhakkak ki biz Allah Azze ve Celle'ye tövbe ediyoruz. Bir başka rivayette biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve Nebi olarak Muhammed'den razı olduk deyince Aleyhisselatü sıram sakinleşti ve kızgınlığı geçti. Burada da insanların yaptığı bazı çirkinliklerden, bazı gevşekliklerden ve daha e, arifalara kullanacağım yanlış olacak. Üstüne vazife olmayan sormalarından dolayı Aleyhisselatü Vesselam kızdı. Çünkü gereksiz sorular veya açıklandığı zaman hoşlanılmayacak sorular sormak caiz değildir. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyler sorması da caiz değildir. Bu tip sorularla muhatap olup da bu sorular artınca Aleyhisselatü Vesselam kızdı. İlim babında gelme sebebi budur hadisin. İmam Müslim'in sahihinde bu hadislerin biraz daha teferruatı var. Orada ilk soruyu soran Abdullah bin Huzame Es-Sehmi'nin bu soruyu sorma sebebini kendisi açıklıyor hadisin içerisinde. Diyor ki bu Abdullah radıyallahu anh insanlarla kavga ettiği zaman bazı cahiller onu babasının dışında başka birisine isnat ederler. Dayandırılardı. Sen falan caniyle falan cani olsun derlerdi. Dolayısıyla annesini de zinayla itham ederlerdi. Bunun üzerine bana ne isterseniz sorun, cevap vereceğim restine karşılık bu da cesaret bulmuş. E, tam zamanı artık bu ithamdan kurtulma zamanı diyerek kendisini temize çıkarmadığına ben kim ya Resulullah deyince o da senin baban huzafeder demiştir. Dolayısıyla ithamlardan tamamen kurtulmuştur Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Bu olayı Abdullah radıyallahu anh, e, bu soruyu soran kişi geliyor annesine de anlatıyor. Böyle böyle oldu ben de bu soruyu sordum ayşeye salen cevap verdiğince anne sık kızıyor anasını kaybede kaybetsin diyor. Ya o beni cahillikle işte zina eden bir kadının yaptığı işsimlendirseydi beni rezil eder bunu yapsaydı beni kime isnadersen babam odur diye ona sarılacak. Bu kişinin özellikle babam kim diye sorma sebebi izahlardan sonra anlaşılıyor. teferrat izahlardan sonra elhamdülillah. Sonların 3. hadisimiz 81 nolu hadis. Enes radıyallahu anh'dan gelmekte o der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iyice anlaşılsın diye bir söz söylediği zaman bunu 3 sefer tekrarlardı. Ve bir topluluğa selam verdiği zaman da 3 sefer selam verirdi. Bu hadisin ilim kitabına giriş sebebi anlaşılması için herhangi bir mesele tekrarlanabilir. Bu caizdir. Hatta sünnettir desek daha uygun. Caizdir diye sünnettir desek daha uygun bir söz söylemiş oluruz. Çünkü Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam hem tek tek tane tane konuşurdu hem de bir hüküm, bir husus anlattığı zaman onu üç sefer tekrarlardı. Bir topluluğu olduğu zaman da her zaman olmasa da üç sefer selam verirdi. Çünkü Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlara veya yani insanların kendi yaptığı selamlaşma bir e, hayır du istemedir, selamet istemedir, esenlik barış istemedir, duadır yani duayı çoğaltmak caizdir ne fazla konuşmuyorum. Diğer hadise geçeceğim. Yine Bukhari ve Müslümün rivayet ettiği muttefakun aleyhi olan hadislerden birisi Ebu Musa radıyallahu anh'tan gelmekte. O dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu üç kişiye ecir çift verilir. iki ecir, iki sevap verilir. Bunlardan ilki bir adam kitap ehlindendir. Yani Yahudi ve Hristiyandır. O kendi nebisine iman etmiştir. Sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da iman etmiştir. Yani İslam gelmeden önce kendi nebisine iman etmiş. Onun hükümlerine buyruklarına teslim olmuştur. Sonra İslam gelmesiyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmuş. Onun hükümlerine boyun eğmiş. Onun dinine girmiştir. Bu kişiye Ecr'i iki tane verilecektir. İki hak peygambere ve hak dine ittiba ettiği tabi olduğu için. Ecri çit verilecek ikinci kişi bir köledir ki o hem Allah'ın hakkını yerine getirir hem de sahibin hakkını yerine getirir. ikisinde de etmez. Ben köleyim diyerek Allah'ın hakkını zayi etmez. Ben Allah'ın kuluyum diyerek efendisinin hakkını zayi etmez. Bu kişiye de iki hak sahibinin hakkını eda ettiği için iki ecir vardır. Üçüncü kişiye gelince bunun ise kendisinden istifade ettiği her türlü hususun istifade ettiği bir cariyesi vardır Kadın küresi vardır Onu güzel bir şekilde edeplendirir Sonra ona güzel bir şekilde öğretir Onu yetiştirir Sonra da onu azat eder ve onun, onunla evlenir İşte bu kişiye de iki tane ecir vardır Hem cariyesiyken güzelce terbiye edip yetiştirdiği için Hem de azat edip onunla evlendiği için ona iki tane ecir vardır Hadisin ilim kitabında gelme sebebi kişinin elin altındakilere öğretmesi bir yükümlülüktür. Nitekim o cari onun elinin altında sorumluluğu olduğu kişilerden birisiydi. Ona öğretmesi gereken şeyleri güzelce öğretti ve buna ecir kazandı. Bizler de elimizin altında bulunan eşlerimize, çocuklarımıza, varsa başka mükellefiyetimiz altında bulunan insanlara, anamıza, babamıza, kardeşlerimize, komşularımıza lahir öğretmeniz bize sevap kazanılacak ve ilmin gereği olan hususlardan bir kısmıdır. Bu hadisin ravilerinden birisi Şabi. Bu hadisi niye söylediğini şöyle izah ediyor. Müslim'de Horasanlı birisi geldi. Şabi'ye hitaben dedi ki: "Bizim orada cariyesini azat edip de onunla evlenen kişiye kurbanlık devesine bilen kişi gibidir." diye lakap takarlar. Deyince Şabi rahimahullah bu hadis söyledi. Bana falanca falancadan, filanca filancadan o Ebu Musa'dan, o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dedi ki şu üç kişiye ecir çift verilir. Onlardan birisi de kurbanlık derisine binen kişi gibidir diye eleştirilen cariyesini azal edip onunla evlenen kişidir. Buna da iki tane ecir vardır dedi. Yani bu Horas Allah'ın ne kadar yerilmiş kötü bir amelse de bu İslam'ın güzel gösterdiği ve çift ecir çift Sevap kazandıran bir ameldir. Diyerek bu iddiayı reddetti. Devamında da güzel bir ifadesi var. Diyor ki, sen bu hadisi bir karşılık için benden al. Ama bizden önce bir kimse bundan daha aşağı seviyede bir hüküm içeren meseleyi öğrenmek için ta Medine'ye yolculuk yapardı. Halbuki biz bu yolculuk yapmaksın kolayca, basitçe bu ilmi alıyoruz dedi. Bu söz sanki bize söylenmiş bu söz. İnsanların ilim talebi için ve ilmi insanlara ulaştırılmak için yaptığı gayretleri, yolculukları, çektiği sıkıntıları, yaptıkları masrafları bir göz önüne alalım. İmam Bukhari mesela ömrünün çok büyük çoğunluğunu ilim talebi için yollarda geçirmiştir. Buna rihlet denir. Rihlet. Yani ilim talebi için yolculuk. Ve her nerede, hangi beldede bir, bir alim var veya herhangi bir kişide bir hadis var, bir hüküm var, bir ilim var. Onu almak için koşturur alimler. Ki onların bu gayretleri sebebiyle bakın elimizin altında Kur'an'dan sonraki en sahih kitap. Onların bu gayretlerinin neticesinde, onların bu sıkıntıların neticesinde bizim elimize çok kolaylıkla geçen bir ilim. Bundan dolayı Allah Azze ve Celleye bolca hamd etmemiz ve şükretmemiz lazım. Şükrün en güzeli ise o ilimle amel etmek olur. Öğrenmek ve amel etmek olur. İrem Şabi sanki bu hadis söylerken o karşısındaki falan sallayarıyla bize söyler. Son hadisimiz İbn Abbas radıyallahu anh gelmekte. O der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde Bilal olduğu halde çıktı. Kadınların işitmediğini zannederek onlara doğru yöneldi ve onlara vaaz etti. Onlara sadakayı emretti. Bunun üzerine kadınlar Küpelerini ve yüzüklerini Bilal'in eteğine atmaya başladılar. Bilal de onların attığı bu sadakaları topluyordu. Bu olayda diğer rivayetlerden anladığımız kadarıyla Kurban Bayramı veya Ramazan Bayramı namazının hemen akabinde olmuştur. Aleyhisselam erkeklere hitap etmiştir. Hutbe vermiştir. Sonra kadınlar işitmedi diye kadınların yanına da giderek hutbe ilave etmiş. Onlar da bazı nasihatlerde bulunmuştur. Aynı e, az önceki Kusuf namazında Söylediği sözü bu hutbesi Esnada da söylemiş Sizler kadınlar olarak Cehennem ehlinin çoğunluğusunuz Çünkü kocalarınıza karşı Mankörlük yaparsınız Sadaka verin deyince onlarda Parmaklarından yüzüklerini kulaklarından Küpelerini çıkartıp sadaka Davetine izah etmişler evet, Bu hadisinde gene kişinin Ehline El altında veya yönetim altında bunlara öğretmesinin, buna riayet etmesine, dikkat etmesinin e, gerekliğini öğreten, a, e, anlatan bir hadistir ki Ebu Aleyhisselam sadece erkeklere gönderilmiş bir peygamber değildi. Kadınlara da göndermiş peygamberdi. Erkeklere hitap ettiği, hutbe yaptığı gibi kadınlara da hutbe yapmış ve onların dini öğrenme ihtiyaçlarına cevap etmeye çalışmıştır. Evet, anlatacağım hadisler bu kadar. Bana ki Allah ve davana